Masır Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla asra yemin olsun ki şüphesiz ki insan zarardadır. İman edip iyi işler yapanlar, birbirlerine doğruyu tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler hariç.